Yüzlerce yıl boyunca patlani Güney Tayland'da bağımsız bir Müslüman krallığın kalbinin çarptığı yerdi. Bu krallık Tayland Devleti'ne 20. yüzyılda katıldı. Şimdi Pattani'nin tarihi kuru Se Cami, Camii, gururla andıkları geçmişlerinden arsa kalan tek tük örnekten biri. 400 yıldan fazla oluyor bu cami inşa edileli.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 Fakat küreselleşme, daha hızlı haberleşme olanakları ve insanların bir yerden diğerine daha kolay ve çabuk ulaşabilmesi burayı Müslümanların ağırlıklı olduğu bölgelere yakınlaştırdı. Şimdi Güney Tayland'daki şiddet olaylarını körükleyen faktörlerden birinin de bu olduğu anlaşılıyor. Ama hala bulmacanın çözülemeyen tarafları var. Kim katılıyor bu saldırılara? Bu sorunun yanıtını aramak için saldırılardan birinde ölen genç bir adamın dolaşıyla görüşmeye yakındaki bir köye gittim. Şimdi akşam oluyor. Ağaçların arasından haustos böceklerini dinleyerek geçtim bu daracık yoldan. Vardığım ev küçücük. Altı çocuk anası bir kadınla konuşmaya geldim bu eve. Çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalmış bu kadın bana öyküsünü anlatacak şimdi bu kadının adı Nur kocası Muhammed geçen yıl 28 insanda polis karakoluna yapılan saldırıya katılmış anlaşılan oraya gideceğini bilmiyordum bana sadece bir dini toplantıya gideceğini söylemişti Köylüler bana kocamın öldüğünü söylemediler. Ama sonra gazetelerde okuduk. Ama yine de kimse konuşmuyordu bu konuyu. Sanki ortalıktan kaybolmuştu. Bugüne kadar inanamıyorum aslında öldüğüne. Cesedini hiç görmedim. Onun için de zaten inanamıyorum. Çok iyi bir insandı. Çok sessiz, nazik, ince bir insandı. Dürüst bir kişiydi. Öyle fazla gezip tozan türden bir insan değildi. Evine bağlıydı. Sadece bir dini toplantıya gidiyorum deyip çıktı evden, belki de oyuna geldi. Kimileri öyle diyor, Aldatılar belki de onu. Nur'un kocasını oyuna getirdilerse kim yaptı bunu acaba? Bu sorunun yanıtı pek belli değil aslında. Güneyde iki tür militan var görüldüğü kadarıyla. Birincisi daha eskilerde oluşmuş bir ayrılıkçı hareketin üyeleri. 1960'lı ve 70'li yıllarda güneyde oluşan bir hareket. İkincisi de daha yeni bir İslami hareket. Bu yeni hareketin ülke dışındaki İslami gruplarla bağlantısı olduğundan şüpheleniyor. Doktor Panitan Watanayagorn, Tayland'ın önde gelen güvenlik uzmanlarından. Bazı köylerde çok sayıda Endonezyalı var. Pakistan'dan, Bangladeş'ten gelmiş kişiler var. Ve tabii Suudi Arabistan'dan ve başka ülkelerden gelenlere de rastlanıyor. Barış içinde yaşıyorlar aslında ama belki onların arasında bazı aşırı görüşlüleri temsil edenler de çıkmış olabilir. Doktor Panitan, Tayland'ın güneyindeki Müslümanlarla Cemaat-i İslamî grubu arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor. Bu grup, Usame bin Laden'in El Kaide ağının bölgedeki uzantısı olarak görülüyor. Doktor Panitan, bu suçlamayı destekleyecek kanıtlar da olduğu görüşünde. Number one, of course, there are certain documents that have been retrieved from some of these hiding places. Birincisi şu, bu militanların saklandıkları yerlerde ele geçirilen bazı belgeler Cemaati İslami ve El-Kaide eğitim kitaplarına çok benziyor. Aynı stratejileri ve ilkeleri izledikleri çok açık. Ayrıca yakalanan bazı militanların Cemaati İslami eylemcileri olduğu sanılıyor. Örneğin Hambali'nin yakalanması, paraların nasıl transfer edildiğine ışık tuttu. Üyelerin nerelerden para sağladıkları, nasıl destek bulmaya çalıştıkları, kimlerle bağlantı kurmaya çabaladıkları da Hambali'nin tutuklanmasından sonra daha açıklığa kavuştu. O nedenle bu bağlantı inkar edilemez. Uluslararası küresel bağlantılar onlarca yıldır ilk kez Güneydoğu Asya'ya da uzanmaya başlıyor. Tayland hükümeti de Güney'de uluslararası aşırı İslamcıların tehdidi altında olduklarına inanıyor. Ve ona gerekli yanıtı vermeye kararlı görünüyor. Patthani yakınlarındaki bir eğitim merkezinde Tayland ordusu o bölgedeki köylülere eğitim veriyor. Albay Sam diye bilinen bir ordu sözcüsünün denetiminde yapılıyor bu eğitim. Albay Sem'e göre ortak tehdit karşısında hem Müslüman hem Budist halkı birlik içinde hareket ediyor ve Tayland ordusunun kendilerini korumasını bekliyor. If Thai people strong enough, Tayland halkı yeterince güçlü olsa herhangi bir dış güç bize saldıramaz. Ama benim konuştuğum bazı Müslümanlar adaletsizlikten söz ediyor. Neden adaletsizlikten yakındıklarını anlayabiliyor musunuz diye sordum Albay Sem'e. Adaletsizlik sorunlardan biri. Evet bunu anlayabiliyorum ama tüm sorun bu değil. Ben şunu söyleyeyim. Tayland'taki Müslümanlar her şeyden önce Taylandlıdırlar. Olaylara yaklaşımları, düşünüş biçimleri, davranışları Tayland halkının davranışlarıdır. ''Biz iyi kalpli insanlarız. Çok dost insanlarız. Orta Doğu'daki Müslümanlarla buradakiler arasındaki farkı görebilirsiniz. Çok fark var aralarında. Müslümanlar ve Budistler çok dosttur. Aramızda hiçbir sorun yoktur.'' ''Ama olup bitenlere bakınca bu toplumların arasının açıldığı görünmüyor mu? Askerlerin varlığından yakınmıyorlar mı?'' ''Hayır bu doğru değil. Halk orduyu çok seviyor. Gerçekten. Benimle gelirseniz kendi gözlerinizle görebilirsiniz.'' Birlikte eğitim kampına gittik. Halkımızın kötü kişilerden korunması için hazır olması lazım. Onun için de eğitilmeleri gerekiyor. O zaman bu eğitime katılanlar çevredeki köylerde oturan Budist halk mı diyorsunuz diye sorduğumda da evet hem Budistler hem Müslümanlar katılıyor bu eğitime. Ama Müslümanlar şimdi camide olduğundan sadece Budistleri görüyorsunuz diye cevap verdi. Eğitim yapanlara da neden orada olduklarını sordum. Neden <gülüyor> bana tercümanlık yapıyordu. Onun dediğine göre bu genç kız savaşmayı, silah kullanmayı öğrenmek için gelmiş bu kampa. Kendisini ve ailesini savunmak için istiyor bunu. Korkuyor diyor Albaysem. Uh, Görüyorsunuz bu kontrol noktasındaki askerler ne kadar dost, çok dost değiller mi? Albaysem nazik askerlerin kontrol noktasında beklediği misafirperver köylülerin gelenlere ikramı esirgemediği yakındaki bir köye götürdü beni. Have you had any trouble in this area? Have you had any violence? No, have any violence. But they have to. Bu bölgede şiddet olaylarına tanık oldunuz mu diye sordum köylülere. Albay Sam onların yerine yanıt verdi. Yok, şiddet olayları olmadı ama dikkatli olmaları gerekiyor dedi. Well, Colonel Albay Sam gerçekten epey uğraştı beni ikna etmeye. Ama ne diyeyim, bu köyde gördüklerim beni ikna etmiyor her şeyin süplüman olduğuna. Her yere Tayland bayrakları asılmış. Beni karşılamak için özel bir heyet oluşturmuşlar desem yeri var. Bir grup köylü dizilmiş sıraya. Kibar kibar beni karşıladılar. Hatta kadınlardan biri yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bana güle güle hediyesi olarak kocaman bir karpuz verdi. Hani diyorum ya sanki benim için özel olarak sahneye konulmuş bir oyuna benziyordu bu. Albay Sam gibi Bangkok hükümeti de Müslümanlarla Budistlerin arasının çok iyi olduğunu söylüyor. Arada bir aşırı görüşlü bazı kişilerin ...kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiğini ileri sürüyorlar. Ama hükümetin stratejisini eleştirenler, geçen yıl şiddet olaylarının düzeyinin arttığını anımsarsak, hem Budistlerin hem de Müslümanların canlarını yitirdiğini akılda tutarsak, hükümetin fazla rahat davrandığını söylemek gerekiyor, diyorlar. <gülüyor> Tayland'dan ayrılmadan hemen önce, kralın doğum günü kutlama törenleri yapılıyordu. Taylandlı Budistler ve Müslümanlar krallarına çok saygı duyuyor. Onun için eğer Taylandlıların birlik içinde oldukları bir zaman varsa işte kralın doğum günü kutlamaları en güzel örnek bence. Güneyde Yala kenti yakınındaki bir okulda bu özel gün için düzenlenen törenleri izlemeye gittim. Evet. Bir Müslüman Taylandlı, Müslümanlar ve Budistler kardeş gibidir dedi bana. Biz çok yakınızdır birbirimizi. Ama doğrusu ben pek emin değilim bundan. The two communities are in a way having a bit of fun today. A lot of kids around enjoying themselves. But at the same time I get the feeling these are like two separate celebrations taking place. Um, İki toplum bugün birlikte eğleniyor. Etrafta çocuklar koşturuyor. Ama aynı zamanda bana öyle geliyor ki aynı anda iki ayrı kutlama var. Bir yanda Müslümanlar toplanmış. İmamın konuşmasını dinliyorlar. Yaklaşık 100 metre ötede ise Budistler bir araya gelmiş, Budist rahibin konuşmasını dinliyor. Güya ikisi de Tayland kralının doğum gününü kutluyor. Ama kutlama biçiminin farklı olduğu gayet açık. İlginç olan da Tayland askerlerinin Budist oğluklarını açıkça ortaya koymaları. Onların Müslümanlarla değil de Budist gruplarla birlikte oturmaları dikkatimi çekiyor. Bu törenleri izlerken sanki ordunun ve yerel yönetimdekilerin iki toplumu bir araya getirmeye çalıştıkları duygusuna kapılıyorum. Müslüman ve Budist toplumu bir araya getirmeye çalışıyorlar ama aralarındaki uçurumun büyük olduğunu görmemek mümkün değil. Müslümanlar ve Budistler hem bir arada hem değil. Tayland'dan ayrılmaya hazırlanırken hava birden değişti. Sanki gök delindi. Kıyasaya bir yağmur başladı. Son bir yıldır Güney Tayland'daki şiddet olayları 500'den fazla kişinin canına mal oldu. Ölenler arasında Müslümanlar da var, Budistler de. Bu olaylar yeni bir güvensizlik havası yarattı. Herkesin ağzında acı bir tat bıraktı ırktaşları ölen Güneydeki Budistler her an saldırıyla karşı karşıya kalacaklar endişesi içinde. Takvay'da yaşanan dehşet verici olaylarda Müslümanların adaletsizlik ve kendilerine karşı kötü muamele yapıldığı duygularını yoğunlaştırdı. Ayrıca daha önce olmadığı kadar yerel halkın militan grupları desteklemeye başlamasına neden oldu. 2005 yılı başında yapılan genel seçimlerde Başbakan Tahsin Şinavat yeniden iktidara geldi. Şimdi akla bir soru geliyor. Acaba hükümet daha önce güneyde yaptığı hatalardan ders alıp izlediği yolu değiştirecek mi? Değiştirmezse korktuğu başına gelebilir. Bir başka deyişle Müslümanların ayaklanması yerel bir sorun olmakla kalmaz, bölgesel hatta ulusal bir soruna dönüşebilir. Gelecek hafta Endonezya'yı ziyaret ederek Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip bu ülkede diktatörlükten demokrasiye geçişin mümkün olup olmadığını öğrenmeye çalışacağım.